Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi e, biz mevzuyu az çok hepimiz bildiğimiz için kısa yoldan gidelim. Fazla detaya gitmeye gerek yoksa da mevzuyu biliyoruz. Temelini biliyoruz yani. Bizi ilgilendiren tarafında konuşalım mevzuyu. Şimdi okul mevzusuyla alakalı e, okulla çocuğunu gönderen bir insan, çocuğu bizim yakinen bildiğimiz küfürlere düştüğünden dolayı yani bu nedir mesela? işte Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin yalanlandığı, Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle ve diniyle dalga geçirdiği bir ortamda çocuğun bulunuyor olması. Bu bir. iki o hani hakimiyet konusunda bizim, tabii Nisa 140 bunun yani delili, tabii bizim hakimiyet konusunda kesin dediğimiz mesela deliller tağut, tavutu sevme. Yani tağutu tekfir hakkında konuşulabilir, ama tağut'u sevme hakkında kesinlikle konuşulamaz. Çünkü tağut'u sevmenin, ona sevgi beslemenin küfür olduğu kat'i bir şey. Yani kat'i olan bir durum. Çocuklara burada tağut sevdiriliyor. Mesela tağut tek değil. Tağut, tağut'un kurumları, tağut'un yandaşları, tağut'u ayakta tutan, hepsi çocuğa şey yapılıyor, e, sevdiriliyor. Ve bunlarla beraber bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir takım küfür sözleri. elfaz küfürdür, ef'ali küfürdür ve benzeri şeyler. Üçüncüsü, çocuğun burada bulunduğu e, süre içerisinde işte oranın küfrün sembolü olan bayramlarına iştirak etmesi. Tabii şimdi çocuğun küfrün sembolü olan bayramlara ben göndermiyorum demekle bitmiyor bu iş. Çünkü bu bayramlar o güne has bir şey değil. Bir ay öncesinden hazırlıklar başlıyor, bir ay sonrasına kadar kompozisyonlar yazdırılıyor, bilmem şunu yapıyor, bilmem bu yaptırılıyor. ve ı Ondan dolayı biz diyoruz ki bu okuldaki okul bina olarak küfür değildir. Yani o apartmana giren insan kafir olmaz. Lakin okulda bir takım sözler vardır. Okulda bir takım fiiller vardır. Bu fiiller insanı küfre götürür ve bunlar kesin küfürlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in küfür olduğunu beyan ettiği kesin küfürlerdir. Ha, ondan dolayı bir çocuğunu okula gönderenleri tekfir ediyoruz. Yani bir insan çocuğunu eğer okula gönderiyorsa biz bunu tekfir ediyoruz. Niye? Onu da sebebini de söylüyoruz. Biz kendimiz bu okul doğrudur. Bak okulda tekfir şu kelimenin üzerine bağlı. Sakındırma iddiasının gerçeklik payı varsa bunu tekfir edemeyiz biz o zaman. Allah'tan korkmamız lazım. Eğer sakındırma Hani adam diyorsa ki ben çocuğumu bundan sakındırıyorum. Bunun gerçeklik payı varsa eğer, varsa eğer diyorum. Biz çocuğu tek, adamı teşvik edemeyiz. Ama bunun gerçeklik payı söz konusu değilse, hani böyle bir şey mümkün değil diyorsak, biz kendimiz de bunu bizzat yaşıyorsak, o zaman biz bu adama diyor ki senin bu fiilin yani içinde bulunduğun hal, söylediğin sözü zaten ne yapıyor? Söylediğin sözü otomatikmen yalanlıyor. Ondan dolayı biz seni teşvik ediyoruz. Yoksa gerçekten sen çocuğunu sakındırmış olsaydın biz seni tekbir etmezdik yani. Çünkü Allah'tan korkardık. Biz seni neyle tekbir edecektik o zaman? Ha burada ne olur o zaman? Burada şu olaya soruyu şu şekilde vermemiz lazım. Türkiye'nin herhangi bir yerinde okula gönderilen çocuk sakındırılabilir mi? Biz diyoruz ki eğer varsa böyle bir şey, biz yine kesinlikle gönderilmez diyoruz. Gönderen adamın da Allah katında nasıl dirileceğine garanti veremiyoruz. Allah'u alem büyük ihtimal küfür üzere dirilir. Lakin eğer Türkiye'nin herhangi bir yerinde çocuk sakındırılabiliyorsa bu küfürlerden, göndermeyin demekle beraber bizim tekbir etmek için elimizde hiçbir şey olmaz o zaman. Elimizde hiçbir ne şey diyorlar ona. Mesela ne gibi örnek veriyorum. Bir köydedir adam. Köyün tek bir sınıfı vardır. Beş e, sınıf bir sınıfta köylerde öyle okuyorlar ya, Bir hoca vardır. Hoca komünisttir mesela. Seni anlar. Hani komünistler, sorcular genelde bu tür şeyleri anlıyorlar. Gittin dedin ki ben çocuğumu böyle böyle. Adam dedi tamam senin çocuğun gelsin. A, B, C bunları yazsın, çıksın gitsin. masadan hani diplomasını verelim. Böyle bir ortamda, böyle bir imkanda biz deriz. Yani yaptığın gene yanlış. Çünkü çocuk bu adama teslim edilmez. Ama biz seni tekfir etmeyiz. Seni kendimizden uzak tutmakla beraber seni tekfir etmeyiz. Ama Konya gibi bir yerde mesela, Konya'nın içerisinde adam çocuğunu okulda sakındırabilir mi? Yani ben şahsım adına bu sakındırmanın mümkün olmayacağını söylüyorum. Ama bir gün birini görürsem ve sakındırıyorum dediği bende yer tutarsa yani mesela bak, kafama yatarsa bu adam çocuğunu sakındırır. Ee, şeyi bende oluşursa teşbir etmem o zaman. Yani yaptığının haram olduğunu, kendinin fasık olduğunu söylemekle beraber adamı teşbir etmem. Lakin şu anda ben çocuğumu sakındırıyorum diyenlerin, yani benim gördüklerim en azından. Herkese söylemeyeyim, hani umum, genelleştirme doğru değil. Ben daha öyle bir şey görmedim. Mesela bir tanesi vardı, o yukarıdan gelmişti işte buraya. Ee, oturduk, dedi ki ben çocuğumu yolluyorum, ben çocuğumu sakındırıyorum. Ben dedim peki sen çocuğunu sakındırıyorsun. Ne var okulda dedim küfür fiili? Durdu durdu. Falan yahu defa. falan. Dedim ne var yani okuldaki küfür fiillerini bana bir say bakalım. E, falan e, falan haberi yok. Peki dedim sen bilmediğin şeyden çocuğunu nasıl sakındırıyorsun? Yani mümkün mü böyle bir şey? Sen daha okulda ne olduğunu bilmiyorsun. Yani küfür, o kadar umurunda değil okul senin yani çocuğunu gönderdiğin ya. Onun yüzünü söyledim yani sen normal çünkü bunu biz söylüyoruz hani okulda tekbir sakındırmaya bağlı bir şey. Adam çocuğunu sakındırıyorsa yaptığı haram olmakla beraber tekbir olmaz. Ama adam çocuğunu sakındırmıyorsa e, yapabilecek bir şey yok. Tekbir ederiz. ve o zaman bu neye kalmış? Bu tamamen bizle mukata arasındaki şeye kalmış. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki Mehmet abi Allah muhafaza çocuğunu okula gönderdi. Dedi ki ben çocuğumu sakındırıyorum Mehmet abi. Ben de kendi düşünme ki ya bu adam çocuğunu sakındırır. Mesela dedim. Demem de Allah'ın izniyle. Diyelim dedim. Yani bu adam sözünü tekfir etmem seni. Yaptığın haramdır derim. Seni kendi içime almam çünkü sen bu konuda yani Müslümanların şeyinde umumi olarak taviz vermiş bir adamsın. Senden yine uzak durum ama tekfir apayrı bir şey. Yani bir insanı İslam dininden çıkarmak apayrı bir durum. Tekfir etmem. Bu o zaman seninle muhatabın arasındaki bir durum. Anlatabiliyor muyum? E bu durumda sen e, fert değilsin. Yani sen kendi başına yaşayan, kendi başına karar veren insanlara kendi başına hüküm uygulayabilecek bir konumda olan bir insan değilsin. O zaman ne yapacağız biz? Varsa böyle bir muhatap karşımızda, bunu alacağız karşımıza. Ferdi tekbir olmayacak yani. Alacağız bu adamı karşımıza. Yani her konu tamam, bir çocuğunu okula gönderiyor. Bunu çekeceğiz, buna konuşacağız. Bunun tevhülü var mıdır, yok mudur? Sakındırıyorum iddiası gerçek midir, yalan mıdır? Buna bakacağız, ona göre buna hükmünü vereceğiz. Ama yani mesela şu andaki Türkiye şartlarında ben şunu garanti olarak söyleyebilirim. Çünkü okul meselesiyle çok uğraştığım için biliyorum. Ben çocuğumu sakındırıyorum diyenlerin yüzde doksanı daha okulda ne olduğunu bilmiyorlar. Yani adam daha okulda... Bir de ben şuna inanıyorum. Yani çocuk mesela evde televizyon izliyor. Anlatabiliyor muyum? Ne izliyor diyorum mesela çocuk? Misal. Diyor ki işte şey izliyor. Bu sihir mihirli diziler var ya büyülü mühürlü diziler. Sihir küfür mü? Büyük küfür mü? Çocuk bunu öğreniyor mu? Evde yapıyor mu? Eline bir şey alıyor. Anne vurayım diyor şu şöyle olsun. Anne vurayım yemek sofra hazır olsun. Sen yorulma diyor bu çocuk. Evinin içindeki çocuğu küfürden sakındıramayan adam. Okuldaki çocuğunu mu küfürden sakın? Yani Böyle bir mantık. Gerçi onunla okula gönderen arasında bir fası yok zaten hani bu durumlarda. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Siz daha evinizde çocukları küfürden sakındıramıyorsunuz. Yani çocuk elinizin dibinde. Okuldaki küfürden nasıl? Yani Bana öyle bir şey söyleyin ki aklıma yatsın, kafama yatsın ki sen çocuğunu sakındırıyorsun. Ben seni tekbir etmem. Yaptığın haramdır derim. Ama seni tekbir etmem. Ama sen okulda ne olduğunu bilmiyorsun. A. Okulda ne tür küfürler var onu bilmiyorsun. İki. B. Senin çocuğunun defterini bir açıyoruz. Oho yok yok işte defterin içerisinde. Anlatabiliyor. Ondan dolayı yani demek ki bu mevzu neyle alakalı? Karşıdaki muhatabın durumuyla alakalı bir mevzu. Bir tane adam vardır inanırsın dersin valla bu e, tamam sapıktır mapıktır ama çocuğunu sakındırır. Yani şeydir hani ne diyorlar ona? Ee, üstüne düşer diyorsun. Bu ayrı bir de adam vardır. Zaten tipinden, şeklinden, halinden e, bellidir ne olduğu. Okul mevzusu buna bağlı. Çünkü eğer okul asli bir küfür değil. Yani içi, Mesela şu anda diyelim ki Türkiye, Avrupa gibi olsa, misal. Biz adamlarla konuşsak desek ki biz eğitimde şunu şunu şunu istiyoruz. Adamlar da bunu yapsa biz okula çocuğunu göndereni tekfir eder miyiz o zaman? Yine göndermeyiz. Çocuklarımızı teslim etmeyiz onlara yine. Ama tekfir etmeyiz. Öyle mi? Demek ki o zaman okul o binadan dolayı veya müfredattan dolayı değil. İçerisinde bulunan bir takım söz ve fiillerden dolayı okul. E, küfürdür. E bu da ne? Adam eğer çocuğunu sakındırabiliyorsa gerçekten bundan. Ki bu zaten çok tartışılır bir şey, çocuğu sakındırmak bu ortamda, bu okullarda, bu müfredat. Çünkü adam zaten bu okulu senin çocuğunu kafir yapmak için kurmuş. Yani adamın gayesi bu, adam bunu açık, açık da söylüyor. Milli eğitim maddeyi ki her bireyi Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı olan demokratik, layık topluma ve anayasaya bağlı bir birey olarak yetiştirmektir. Mealinde tam hatırlamıyorum. Adam zaten bunun için kurmuş okulu. Müfredat bunu, adam dizlemiyor şeyini. Yani adamın kesinlikle şey yok hani böyle bir gizleme, böyle bir derdi söz konusu değil. Ondan dolayı biz diyoruz ki yani okul eğer sakındırma iddiası biraz tutarlı görünüyorsa bile, tutarlı görünüyorsa orada zan gider, sen tecessüs yapmış olursun. Yani şimdi iki adam diyelim Mehmet abi diyor ki ben çocuğumu sakındırıyorum. Sen ne diyorsun ki sakındırmıyorsun. Ya senin elinde kuvvetli bir delil olacak sakındırmadığına dair ya onun elinde. Diyelim senin elinde bir delil yok. Mehmet abinin de karineler, yan karineler çocuğunu sakındırdığını gösteriyor ee, mesela. Şimdi sen bunu neyle tekfir edeceksin? Zanla öyle değil mi? Kendin yok sen sakındıramazsın kardeşim. Öyle mi? Zan olacak. Ama adamın diyelim elinde baktın yok. Yani belli değil mi? Soruyorsun adamı adam okulda ne küfür olduğunu bile E bilmiyor. E bu adam neyle çocuğunu o şeyden sakındıracak? E, ama adam saydı bak bu, bu küfürler var. Ben buna buna alternatif küfür ettim. Böyle yaptım. Şöyle ettim falan. O zaman da dersin git Allah'ından bu. Yani ben hani bu senin Allah katında durumun ne olur ben bunu bilmiyorum ama bu sakındırıyorum da. Çünkü tekfir bunun üzerine bina edildiği için seni tekfir etmiyorum dersin yani. Tamamen muhatabın durumuyla alakalı bir şey. Ben bunu söylemekle beraber her yerde de söylüyorum henüz bugüne kadar çocuğumu sakındırıyorum deyip de sen Müslümansın dediğin bir adam da yok yani onu da söyleyeyim. Biraz konuşmuşum ben sakındırıyorum diyenlerle bakmışım yok yani mümkün değil yani sen çocuğu sakındıramazsın. Hani sen bu bilginle O potansiyele, o potansiyele sahip değilsin yani. Konuyu aldın değil mi abi? İnşallah. Abi bu da şimdi bu genel insanları ilgilendiren bir durum. Şimdi bizi ilgilendiren mevzuya gelelim? Bizlerde zaten bir muhataba ça. Ben kafir diyorum falan kafir demiyor. Böyle bir şey olmaz. Yani biz bir yer bir, bir İslam cemiyetiysek öyle değil mi? Ben kafir diyorum, Maer abi kafir demiyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Hadi sen dedin tamam. Sıfırdan iman etmeye gelen bir adam geldi. Mehmet abinin yanına gitti. Mehmet abi dedi ki işte ben şahsı kafir Ali Osman abiye geldi Müslüman. Ben olsam derim dedim kardeşim siz önce bir kendinize çekil verin. Yani şeyden bahsetmiyoruz ki ben 5 milyonu 6 milyon demiyorum. Müslüman kafir diyoruz yani. Hı Anlatabiliyor muyum? Onun için bu tür konularda mesela varsa böyle Müslümanlar her konuda itikadı düzgün. Okul sorunu var. Bizim bu insanlara karşı tavrımız ne olacak? Bunu biz yapmayacağız. İçimizden bu görevle görevli olan kardeşimiz bunu çağıracak, bak kardeşim biz Müslümanız. Biz senin de Müslüman kalmanı istiyoruz. Yani sana Müslüman muamelesi, derdimiz sana Müslüman muamelesi yapmak. Ama bazı kardeşlerin seninle ilgili bir sorunu var. Nedir? Diyorlar ki, falan adam çocuğunu okula gönderiyor, biz Müslüman muamelesi yapmakta içimiz rahat değildir diye konuşulur. Toplu bir karar verilir. Anlatabiliyor muyum? Genel bir karar verilir. Ona göre hareket edilir. Hı. Eğitim sistemi adı Müslüman bir tebiyat kişi bir kişidir. Ve o dönemini tamam. iddia e edeceğin kişi. Evet. Bu çocuğun küfürünü koruyoruz. Birinci kişi ama, yani. Birinci kişi ama kesinlikle bu kişi bu eğitim sistemi çocuğunu küfürünü Tamam. Bu ikinci kişiye biz bunun küfürlerini açıklayıp hmm. hala bu insan bunda ısrar ediyorsa o zaman önümüzü ayırırız. Biz ısrar etmese de ayrılırız. Birinciyle de ikinciyle de bizim işimiz yok zaten. O ayrı bir mevzu. Bak şimdi ben onu o günde anlattım. Özellikle sen yoktun üstüne vurdum. Yani bu insanları biz tekfir etmesek bile bizim bu insanlarla işimiz yok. Ben bunu anlattım. Çünkü bunlar itikatlarını netleştirememiş insanlar. Ama tekfir ayrı bir şey. Bir adamla araya mesafe koymak çok ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani biz mesela bugün diyelim ki bu anlattığımız konularda ya ben işte mesela bu adamın ikrahının olduğuna inanıyorum. Ben tekfir etmiyorum mesela örnek veriyorum. Kardeşim, biz burada ikra olduğuna inanmıyoruz. Biz zaten birinci yap, fiile mübaşer etmeden şahısla da tekfir ediyoruz. Bu konuda bizim bir sıkıntımız yok. Bu ikinci şahıs. Yani bunu tekfir etmeyen şahsa gelince, biz bu adamla ilgili, biz bunu tekfir etmemekle beraber, bu işte canım, cicim, gülüm deyip de bunu şey etmiyoruz yani. Nedir onun ismi? E bağrımıza basmıyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Sadece diyoruz tekfir apayrı bir şeydir. Tekfir için kat'i bir delil lazımdır. Bu konuda delil yoktur. Delil vardır diyen delil getirmesi lazım. Hani bu delil biz de ikna olalım. Yani hani bir delil. O gün de söyledim zaten. Hani ben bunu burada böyle söyledim diye. Siz bunlara tabi olacaksınız diye bir şey yok. Herkes gitsin. Biz nasıl ben size doğruyu göstermede yardımcı oluyorsam siz de bana yanlışta yardımcı olacaksınız. Ama neyle? Edebimizi bozmadan. Değil mi? Birbirimize saldırmadan. Kardeş bak sen böyle diyorsun. Hani bu sanki yanlış gibi görünüyor. Bak burada bir delil var. Ha öyle mi? Falan. Allah sığınırız. hep beraberiz. Nasıl ki biz itikadımızı hep beraber güzelleştiriyoruz, amelimizi hep beraber güzelleştiriyoruz, yanlışımızı da hep beraber düzelteceğiz. Anlatabiliyor muyum? O açıdan bu insana mesela biz diyelim ki örnek veriyorum bu adamın küfrünü açıkladık. Yani bu mümkün değildir. Adam dedi ki sana göre mümkün değil, bana göre mümkün. Ne yapacağız biz bu durumda? Bak olay delille alakalı bir durum değil. Mesela olay delile bağlı olsaydı anlatabiliyor muyum? Şimdi bak burada şu çok önemli bir mevzu. Bir küfür neye bağlı? Biz bazen bunu karıştırdığımızdan dolayı mevzular karışıyor. Mesela örnek veriyorum. Hakimiyetin Allah'a ait olduğunu bilmekle, Allah'ın varlığını bilmek aynı şey mi? Hayır. Mesela bir adama Kur'an-ı Kerim ulaşmadı diyelim. Kur'an hiç gelmemiş o topluma. Adam tuttu şey yaptı. Ee, Allah'ın dedikleriyle hükmetmedi. Bu adam kafir olur mu? Hayır ama kusaktır. Bak, bak şimdi. Hah. Adam dedi ki Allah yoktur. Niye? Yine Kur'an yok. Çünkü birinin delili fıtrat, öbürünün delili Kur'an. Yani tekbirin kaynağı çok önemli. Bak şimdi Allah'ın indirdikleriyle de küfür değil mi? Evet. Küfür. Peki Allah'ın varlığı yok demek o da küfür değil mi? Peki niye ikisini birbirinden ayırdık? Demek ki ikisinin küfür oluşunun delili birbirinden farklı. Burası anlaşıldı mı? Allah yoktur diyen bir adama mesela sen işte kardeşim bak nedir ismi? Ee, bu ağaç var ya bu ağaç. Bu ağacın varlığı bile Allah'ın varlığının göstergesidir. Bitti mi mesele? Peki hakimiyet yoktur diyen bir adama, kardeş bak bir apartman düşün. Bu apartmanın eğer yöneticisi olmasa bu apartmanın ne olur? Bu delil olur mu? Olmaz bak ha. Niye birinci de oldu, ikinci de olmadı? Demek ki meseleler birbirinden farklı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz ne yapmışız? A'dan Z'ye bütün küfürleri aynı kategoriye koyuyoruz. Doğrudur. Küfür küfürdür. Küfürün yerlisi, yabancısı, ithali olmaz. Küfürün e, Arapçası, Türkçesi olmaz. Ama küfürün delili farklı olabilir. Küfür bazen delilleri değişebilir. Yani mesela bir fıtrata bağlı küfürler var. Bir adam dedi ki mesela ben Allah'ın gücünün yetmedi, yani Allah'ın güçsüz bir varlık olduğuna inanıyorum. Şimdi bu fıtrata ayrı bir durum. Yani Allah varsa bu kadar kainatı yaratmışsa delili ortada görüyoruz delinin yani. Ama bir adam diyelim dedi ki ben Allah'ın istiva, Kur'an ulaşmayan bir toplumu çok konuşuyorum. Ben Allah'ın işte e, nedir ismi? Yani Allah Azze ve işiten olduğunu ben şey yapmıyorum yani ben inanmıyorum. Kafir olur mu bu adam? Kesinlikle. Olmaz. Çünkü Allah'ın işitliğine dair bir delil yok elimizde. Şey, bak güçte var. Bütün kainat Allah'ın gücünün delili. Öyle değil mi? Ama işitmek için bizim neye ihtiyacımız var? Allah işitendir. Bitti. Bak iki adamlar arasındaki farkı anladık. Peki adama şunu diyebilir miyiz? Kainata bak Allah'ın işitliğini bulursun. Diyemeyiz. Okul mevzusu da böyle. Anlatabiliyor muyum? Okul, okul mevzusunun küfür noktası ne? Sakındırıyorum veya sakındıramıyorum. Öyle mi? Tekfir bunun üzerine mi kurulu? Peki adam diyorsa sana göre sakındıramıyor ama bana göre sakındırabilir. Ne yapacaktın bu adama? Nasıl? O burada farkı geliyor. farkı? Evet, kendi içimizde değil ha. Dışarıdaki insanlar seçiyordu. Dışarıdaki he çiften alınmış, hakime topu çifte alınmış, tamam. bazı ıı, aşamalarını aşmış ama işte birinci şahsı koruduğu iddia edip söyledi ama ve ondan dolayı birinci şahsı teklif etmeye bir insan, tamam mı? Burada işte o zaman aramızda bir farkı görüntü yani. E bak burada problem şurada bak. Biz diyorum ya bazı şeyleri gerçekten aklınıza el verdim bir otomotiğe bağlamışız. Bak mevzu burada bu Mayr abi. Eğer adam dese ki ben okulda küfür fiili olduğuna inanmıyorum aramızda bir fark olur. E, bak senin dediğin burada olur. Evet. Ama adam diyor doğrudur. Yani küfre giriyor ayrı. Küfre, bir de aramızda din farkı. Yani, hani normalde İslam'a da nasıl bunlara şey diyor adam. Küfür fiili yok diyor okulda. Ama adam diyelim diyor ki okulda küfür fiili var. Sen diyorsun ki bu adam çocuğunu sakındıramaz. Ben de diyorum ki bu adam çocuğunu sakındırabilir. Üstüne düşerse, peşine giderse çocuğunu sakın. Bak burada bir din farkı yok. Yani delilde yok ihtilaf. Anlatabiliyor muyum? Vakada ihtilaf var. Bir bina düşün. Bu binanın içine giren adam şey yapıyor mesela. Zina yapıyor. Misal olarak söylüyorum. yani Pis kadınlar var orada. Bu kadınlar milleti kandırıyorlar. Mehmet abi diyor ki kimse bu binanın içine girip orada ticaret yapıp sağlam kalamaz. Sen ne diyorsun ki kardeşim ben gittim. Ben sağlam kalıyorum. Ben yapmadım diyorsun. Şimdi burada bizim aramızda zinanın helal olduğunu mu iddia ediyor bu adam burada? Sadece bir kendine güveniyor adam. Ben yapmam. Burada din farkı nerede? Yok. Okulda da aynısı. Bak. Küfür fiili var mı? Var. Kabul ediyor mu adam bunu? Ama diyor ki falan şah Kendi sakınmak kaydıyla tabii. Falan için Onu özellikle belirtiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Sanki biz okulun önünü açıyormuşuz gibi olmasın yani. Adam diyor ki ben falan şahsın Bu konuda hassas olduğuna inanıyorum. Çocuğunu sakındırdığına ina inanıyorum. Diyor mesela. Bak burada dikkat neden bir din farkı yok. Yani orada adamın okulun meşrulaştırması veya okuldaki fiillerin küfür olmadığını söylemesi gibi bir durum yok. Ne var burada? Sadece vakayı anlamama sorunu var. Anlatabiliyor musun? E, vaka'yı anlamama insanı küfre götürür mü yani? İnşallah bu konu. Allah razı olsun. Var mı bir şey Mehmet abi? Bu, bu noktada yok. Var mı Mahir abi? Yok. Mahir Yok. Oy kullanma meselesine gelince, biz diyoruz ki tevil nedir? Oy kullananın tevili vardır demiyoruz biz. Biz de oy kullananın tevili olduğuna inansak oy kullanana tebrik etmezdik. Birinci mevzu. Yani bazı şeyler yanlış anlaşılmasın diye diyorum. O kullananın tevhili olduğuna inansam, benim kafama silah ben tekfir etmem. Ben niye kendimi tehlikeye atacağım tevhili olduğuna inandığım bir adamı tekfir edeceğim yani? Anlatabiliyor muyum? Ama biz tevili yoktur demekle bu adamın tevhili ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Niye? Ona geleceğim. İslam tarihinde neyi tevhül saymışlar mesela? Ona bakacağız. Mesela diyelim ki tevil deyince insanlar ne anlamışlar? Şimdi usul kitaplarında tevir şu: Tevir yapan müşteahit olacak. Tevir yapanın çıkardığı tevir açık bir nasa muhalif olmayacak. Tevirin lugata yeri olacak. Usul kitaplarında böyle anlatılır. Tevir yapan ehil olacak yani mesela sen tevir yapamazsın diyor adam. Yapan adamın işya sahibi olmak lazım, bilmesi lazım. Tevhid. İki, tevir yapanın çıkardığı sonuç ee, herhangi bir açık nasa muhalif olmayacak. Üç. Tevil yapanın tevili şey olmayacak. Sen söyle on adını. Ee, lugat'ta yeri olacak. Yani ha bir delile dayanacak. Yani ya lugata ya delile de öyle. Kafadan bir tevil olmayacak. Tam bunu söylemişler. Yani kalıp olarak, teori olarak bunu söylemişler. Peki pratikte? Ya mesela örnek veriyorum misal. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hariciler için. Size soruyorum bunu. Hariciler mesela ne yaptı? Bütün sahabeyi tekfir etti. Öyle mi? Evet. Bütün sahabeyi tekfir etti, Sünneti inkar ettiler. Öyle mi? Dediler kafirin naklettiğine güven olmaz, sünnet yoktur dediler. Hariciler kafir olur mu? Bütün sahabeyi tekfir eden adam kafir olur mu? Yok. Şu anda tekfir, tekfir, tekfir ederiz. Öyle değil mi? Peki. Güzel. Peki Peygamberimiz o topluluk için ne diyor? يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَا قَوْسُ Okun yaydan çıktığı gibi onlar da şeyden çıkarlar. İman dinden çıkarlar diyor. Açık mı mesele? Açık. Açık. Peki İslam tarihinde hariciler kafir değildir diye çoğunluk mazunluk mı? Hmm. Çoğunluk. Yüzde doksan hariciler Müslümandır. Fasık Müslümanlardır diyor. Yüzde on hariciler kafirdir diyor. Hadisçilerin bir kısmı hariciler kafirdir diyor. Peki haricilerin tevhülü ne? Hüküm Allah'ındır. Peki konuyla alakası var mı bunun? Var mı? Hüküm Allah'ındırla sahabenin tekfiri arasında bir bağlantı var mı? Hmm. Aa bak aynı şartları kitaplarında yazan adamlar Haricilere. Hariciler müştehit mi? Değil. Bedevi, daha o yıkanmayı bilmeyen adamlar yani. Müştehit mi? Değil. Deliler, çıkardıkları sonuç delile mukalip mi? muhalif Allah sahabe cennete cennette müjdeliyor Kur'an-ı Kerim. Allah onlardan razı olmuştur, onlar Allah'tan razı olmuştur. Daha var mı ötesi? Peki yaptıkları tevhidin bir dayanakı var mı? Yani dayanakları sağlam mı? Yok. Değil. Peki haricilere kafir diyenler de demeyenler birbirlerini tekfir etmişler mi? Değil. O zaman... Yok, yalnız bu Geleceğim. Daha ötesine geleceğim. i̇bn Arabi mevzusu mesela. Şu anda hala i̇bn Arabi'nin küfrüne ulaşmış bir insan var mı dünyada? Yok. O... Ulaşamaz da zaten. Mümkün değil. i̇bn Arabi'yi tanıyorsunuz mesela. Yok. Yok. var. Bir, bir de i̇bn Arabi'miz var. Öyle değil mi? Peki. Cello mesela. Cello. Peki İbn-i Arabi'yi edenler var? Tekbir etmeyenler var. Öyle değil mi? Tekbir etmeyenler grup grup. Bir grup demiş ki biz o, bunun, onun bunu yazdığına inanmıyoruz. Tamam bunda sorun yok. Olabilir şimdi. Ben birinin bir şey yazdığına inanmasam ben... Derim kitap küfürdür, söz küfürdür ama ben şahsa bir şey diyemem. Bizim Said Nursi'ye falan söylediğimiz gibi. Yani biz eğer çünkü şüphe var ortada. Said Nursi'nin bunu yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Kim bunu yazmışsa olur kafir. Yok. Yani Risale'yi kim yazmışsa <gülüyor> şey, Mesnevi'yi kim yazmışsa ama bir grupta diyor ki, bunu şatahat halinde söyledi. Şatahat hali nedir? Nasıl? Yani böyle hani Allah, Allah aşkından böyle cezbe geldi. Evet. Peki böyle bir şey var mı İslam'da? Yok. Allah aşkından cezbe gelip küfür sözü söylemek. Yok. Tekfir etmişler mi birbirlerini peki? O dönemde tekfir etmemişler. Alimler o dönemde yaşayanlar birbirini tekfir etmemişler. Anlatabiliyor muyum? Bizim anlatmak niye tekfir etmemişler? Evet. Oysa bu kitapları yazan bunlar. Yani biz Kafire kafir demeyen kaidesini önümüze koyan gitti Sen kafire kafir demeyeni Kuran'da mı gördün? Hayır. Sünnette mi gördün? Hayır. Yani. İlim adamlarının kitaplarında gördün. Öyle evet. mi? Evet. Öyle. Evet. Evet. Evet. Peki ilim adamları bu kaideyi kullanıyor mu? Kur unlar Kur unlar mu? Mesela? Mesela ve Allah demiş ve Yahudiler kafirdir. Allah üçün üçüdür diyenler kafir olmuşlardır. Tavut kafirdir. Tağuta kafir demeyene kafir diyoruz işte. Anlatabiliyor mu? Bak. Tavuta kafir demeyene biz ne diyoruz? Kafir. kafir diyoruz. Niye? Çünkü Allah dediğinden dolayı. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bu konuda neyimiz yok? Bu konuda bir sıkıntımız. Kesinlikle söz konusu değil. Ondan dolayı diyoruz ki biz yani bu ikincisi bu kaydenin sınırı ne olacak diyoruz. Ya Asıl mevzu burası. Tamam sorun yok. Mehmet abi dedi ki ben askere gideni tekbir etmeyeni tekbir ediyorum. Ama bir öbürü diyor ki mesela Pazarcı Mustafa gibi Peki niye kafir demeyene demeyeni teşvik etmiyorsun? İşte orada şey ilim getirdi. Bak sen ne bir şey ekledin şimdi? Öyle mi? Bak burada sen getirdin şimdi. Ha niye bunu baştan uygulamıyorsun ikinci adımda uyguluyorsun? Ama ikinci adımda netlik var. İşte, ha, problem burada sana evet. göre netlik var. Bana göre netlik yok mesela. İşte bu netlik e, şere Kuran'da hadi nasıl olursa. Hı. Şeklinde beyan işte. adam katinası inkar ederse adam ben nasıl adam bak adam şunu biz zaten ne diyoruz adam askerlik küfür değil saçmalamayın kardeşim ben askere gitmem ama askere gideni tekfir etmem derse bu zaten ne olur biz bunu askerlik noktasında değil oy noktasında şimdi ama adam diyor ki askere gitme küfürdür bunda sorun yok ben şahıs askere gittiğinden dolayı değil İş olabilirliğinden dolayı tespit etmiyorum diyor. Ha amine, bunu kimse tespit etmiş e biz o gün ben o gün bunu anlattım zaten abi. Ama yok şimdi o gün bunu anlattınız da hocam o gün zaten bu anlatılandan daha değişik boyutlara çekildi. Yani olay bizim dallandı. Bak şimdi ben o gün ne dedim? Dedim ki arkadaşlar içinizde ikraha son nokta konmuş denen var mı? Yok. Yok. O zaman ikrah bahanesiyle askere giden hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Bak. Hep tebrik ederim. Noktası çıkıyordu. Geleceğim. Sordum. İkrah kapanmıştır. Kimse ikrah hakkında yeni bir tartışma yaratamaz. İcma vardır. Diyen var mı içinizde? Yok. Hanefi'nin kafir dediğine şafi Müslüman diyor mu? Hanefi'nin ikrahta küfür olur dediğine şafi küfür olmaz. Sen desen ben Hanefi'yi alıyorum ben de derim ben de şafi'yi alıyorum. Ne yapacaksın? Seninki de iştiyat, benimki de ihtiyat Öyle mi? Peki allah'ın neye göre teksir ediyoruz biz bu adamı? Hani teksir sadece Kur'an ve sünnetten nasıl dayanırdı? Öyle mi? Biz neye göre bu adamı tekfir ettik şimdi? O, o, o, o gün konuşmadık aynı o, geleceğim. Yani. Biz ne diyoruz? Arkadaşım diyoruz. Seni ikran geçersizdir. Şu, şu, şu, şu sebeplerden dolayı. Senin ikran geçersizdir. Söyledik miyiz bunu bu adama? Söyledik. Tekfir ettik mi askere gideni? Ettik. Hı. İkinci bir şahıs geldi. Ben askere gitmem dedi. Ama dedi ben ikrah bahanesi var diye askere giden adamı da tekfir etmem. İkinci adama geçtik. İkinci adama geçtik. Birinci adamı her halükarda tekbir ettik. Niye dedik? Bana dedi ki sen kimsin? Ben senin sözünü alana kadar İmam şafii'nin iştahını alırım bu konuda. Ben söylediğim bir söz kaldı mı burada? Bitti. Tekbir edebilir miyiz bu adamı? Bittimiz. ama ne diyoruz biz? İkraha son nokta konsun. Ümmetin icması olsun. İkrah budur. Daha başka bir hepsini teşekkür ederiz Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü ki kardeşim yo siz ikrah adı altında getirebileceğiniz hiçbir bahane kalmadı. İkinci adam da gider. Mesela. İki de gider, üç de gider, dört de gider. Çünkü mani olan şey ne burada? İkrah. Burada ikrahta bir sorun var. Anlatabiliyor değil mi abi? Nasıl abi? Başka abi? Oy meselesine geliyorum. Oy verenimiz kafir diyor muyuz? Sorunumuz yok. Adam oy vermiyor. Ben oy verene kafir demem demiyor. Eğer ben oy verene kafir demem diyorsa bu zaman o gün de söyledik. Bunda sorun yok. Oy verene şu sebepten dolayı kafir demem diyor mesela. Ne olabilir bu? Ben bunun bu mevzuyu tam bildiğini zannetmiyorum diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? O gün ne dedim ben? Dedim gelin, gidin cehalet konusunda olayın tam son noktayı bulduğunu getirin koyun ortaya. Hani bilmeme konusunda. Ben ne diyeyim? tamam. Bu adama siz kafir demekte de haklısınız. Örnek veriyorum. Grup 1 cehalet konusunda. Cehalet büyük şirkte kesinlikle özür değildir. Öyle mi? Çünkü Allah misakta herkesten e, kalubelada herkesten söz almıştır. Bunu söyleyen alimler var mı? Var. Şirkte cehalet özür değildir. Ama yeni İslam'a gidenle uzak belede yaşayan adama özürdür. Diyenler var mı? İkinci bir görüş çıktı mı şimdi ortaya? Çıktı mı ikinci bir görüş ortaya? 3. Olayı biraz daha geniş tutup Önce ücret ikam edilip istitabe yapılması lazım diyenler var mı? Çok azınlıkta da olsa. İbn Hazm mesela. En basitinden İbn Hazm. Var mı? Var. var. var. Cehalet konusunda şimdi, üç tane görüş çıktı mı ortaya? Her birinin delili var mı? Var. Ya bunu söyleyen sallıyor mu kafadan yoksa e, her biri kendine göre delil mi getiriyor? De delil mi? Bizim tercihimiz ne peki bu konuda? Birinci. Iki. Bir iki. Biz ikiyi kabul ediyoruz. Diyoruz ki biz ama bugün de yoktur diyoruz öyle bir şey. Ne yeni İslam'a İslam girenler oluyor. Yani i̇ki gün üç gün bakıyorsun bir küfür fiili oluyor fiilinde. Hemen uyarıyoruz. Zaten Enuvat'ta. Geri döndü mü bitti mevzu. Ya da işte belki vardır Afrika, Afrika'da. Belki vardır. Bilmiyoruz. Daha Kur'an ulaşmamıştır sünnet. Ama Türkiye'de, Kur'an sünnet herkese ulaşmış mı? Ulaşmış. Herkesin okuma, öğrenme imkanı var mı? Yok. O zaman herkesin var. E git bu topluma ne ki sen caizsan kafanı kırarlar. Git babana de bakalım. Baba sen caizsin mesleğini ondan dolayı tektir etmiyorum. Bak bakalım sana ne yapıyor. İnsanlar cehaletini kabul etmiyor. Biz niye zorla insanları cehaletle ve mazeretle göreceğiz? Tamam mı? Evet. Adam diyor ki ben, oy veren adam, oy vermek küfürdür. Ama ben, oy verme ben caletin olduğuna inanıyorum. Diyorum mesela. Ben önce anlatırım, ondan sonra tekfir ederim. Bu süre nedir? peki yani, Hangi süre abi? Yani hani o gün gündedir, bilirken bu sürede bir beş dakikalık bir süre konuştu. Tamam. Abi evet. bu soruyu sormanın anlamı yok dedim. Bir insan kafir değilse otomatikmen nedir? Hı -hı. Müslümandır. İşte misiniz oldu mu? Yani bugün Mesela bugün o sözleri söyleyin, ben tekfir etmem dediği andan itibaren o toplumu Müslüman olarak görüyor ve onu yani kafir olan bir toplum Müslüman olarak Bu küfür olur mu? Ya, ben o gün de bunu sordum, bunun küfür olduğunun delili. İşte Yahudi ve Hristiyanlara küfür demek nasıl? Yahudi Hristiyan'ın küfür bunun küfür aynı mı? Hocam yani ikisi de sonuçta bakın. Yani bu toplumun Aslı Müslümanı olsa kendi kitabınızda bahsediyoruz. Ama ne dedik? Bak ben her zaman bizim tercihimiz zaten bu. Bu konuda bizim bir şeyimiz yok, bir sorunumuz yok. Biz ikinci şahıslardan konuşuyoruz benden. İkinci şahıslardan bunu yani. Bir doğru teşhis olarak koyduğunuz bir noktaya. Mesela bu toplumun Aslı Müslümanı değil mi insan? Hı. Aslı Müslümanı değil mi insan? Sadece o, o o o noktada kaybetmiştir yani. Geliyorum. Örnek olarak o gün bir şey söyledik. Şimdi gene evet. onu söyleyelim. Birinci mevzu bunun delili ne? Kaybetmiştir. Bu delil olmaz. Bize delil lazım. Öyle mi? Tekbir için delil lazım. Ben de o gün ne sordum? Şimdi ben kötü bir şey mi istiyorum sizden? Delil istiyorum da. Allah azze ve diyor, hayat bulan beyine üzere hayat bulsun. Öyle değil mi? Sapan giden ölen de beyine üzerine bunu yapsın. Ben sizden beyine istiyorum. Beyine istemek kötü mü? Şimdi siz iddia makamı siz misiniz bu adam kafir olur diye. Peki delil getirmek kimin üzerine fazlılır? İddia makamına fazlılır. Ben de diyorum ki İslam tarihinde gerek peygamberin zamanında, gerek sahabe döneminde, gerek o günü anlattığım örnekleri hatırlıyorsunuz herhalde. Evet. Tekbir etmişler mi birbirlerini? Ama ortam farklı olacak. Niye adı ortam farklı? Ebekir evet, e olayından bahsettiniz. Ben bu olayı sık sık araştırdım yani. Tamam. Hazreti Ebekir. E tamam. Bu olayı araştırdım da şu sonuçta Hazreti Ebekir bir anda yani o e, tek sıkışın 3 dakikalık, 5 dakikalık ve arkasından Hazreti Ebekir'in doğruluğunu kabul ederek diyor ki ben burada hata yapayım. Tamam. Yani bir Müslüman bir anlık hataya düşebilir yani. Bu, biz bu noktada hemen arada, arada etrafı olduğu gibi. Harici meselesine geldiği zaman haricilerde Hazreti Ali bunu diliyle tekfir etmedi Ama ameliyle onların üzerine cevap etti ve onlara... Ama de... bagi olduklarından dolayı bak şimdi. orta Olayı karıştırmamak lazım birbirine. Hazreti Ali ne dedi? Onlar bize kılıç çekmeyene kadar biz onlara kılıç çekmeyiz. Evet. Şimdi Müslüman da olsa sen burada benim evimde bana silah çeksen ben senin gözünün içine bakacak değilim. Hz. Ali'nin yaptığı Meşru Muzafaydı. Hz. Ali onlarla savaşmadı. Onlar Hababı öldürdüler. Evet. Hz. Ali geldi dedi ki verin, katilini verin, kısas yapacağız. Hepimiz Hababın katiliyiz dediler. O zaman ben de hepinizi öldüreceğim dedi. Hepsine saldırdı. Evet. <gülüyor> Dur zekat meselesine geleceğim. Öyle değil, uçakalık bir iktilaf yok. Hz. Ömer git bakalım kendi döneminde onlara Müslüman muamelesi mi yapıyor, yoksa kafir muamelesi mi yapıyor? Hz. Ömer buna ikna olmuyor kesinlikle. Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir'in kararlılığına teslim oluyor sadece. Kendi hilafeti döneminde o adamlardan alınan malları onlara tekrardan geri veriyor, tamam mı? Burada iki görüş var. Bazı alimler diyorlar ki Hz. Ömer sırf onların o, hani o dönem çok kötü oldular, Müslümanlar onlara böyle kötü gözle bakıyordu, sırf o intibayı kırmak için onu malları ve kadınları geri verdi. Bazıları diyorlar ya Hazreti Ömer zaten onların kafir olduğuna inanmıyordu. Yani ona hani itikad etmemişti. Orada halifeye itaat babından onun yanında yer aldı diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani mevzu öyle hani sadece bakmakla çözülecek bir mevzu değil. Git o mevzuyu güzelce oku. Yani o dönemi komple yani oku mesela. Şeyi göreceksin. helal yani helalliği meselesini konuşmuştuk mesela. Yani şu anda işlenen hangi küfür? işkinin helal olduğundan daha açık bir küfür. Çünkü içkinin haramlığı o toplumaymış. Bak. Şimdi mesela diyelim ki bu, bugün biri işi helal derse özür olabilir ha. Bugün mesela diyelim ki biri yeni Müslüman oldu. Ya dedi hoca hele bu akşam gelin bize size güzel bir sofra koyayım. Gittik baktık adam rakıları makıları açmış. Daha bugün Müslüman olmuş. Biz ki bu ne? Diyelim dedi ki iyi gider bu yemeğin yanında falan. Biz dedi, kardeş bu haram. Allah Allah dedi. Özür olur mu bunun için? Tabii üzül. Yeni Müslüman olmuş. Özür. Peki o topluma özür olur muydu? Olmaz çünkü içkinin haram olduğu onların üstüne inmiş. Zaten eller lavaboya mı? Hı hı. İçkinin haram olduğu bunu bitirelim ondan sonra çıkabilir. İçkinin haram olduğu onların üzerine inmiş. Üç aşamalı hepsi bunu biliyorlar. Ama tevhül yapıyorlar. Yani işte o mayda süresindeki ayet var ya iman edip takvalı onlar, iman edip salih, amel, işlener, ihsan. Onlara bir beis yoktur. E peki ayetin konuyla alakası var mı? Yok. Tekbir etmişler mi? Etmemişler. Anlatabiliyor muyum? Önce anlatmışlar Çektirelenler olmuş, bunları öldürelim diyenler olmuş hemen ya bunlar işte eşkıyalar gördü. Ama bir grup demiş yok öyle şey olmaz. Sen önce bir şey yapalım, önce bir bu, devam edelim bunlara demişler. Yani benim anlatmak istediğim mevzu bu. Yani İslam tarihinde böyle bir örnek yok. Yani bu tür şeyleri din farkı gibi görüp insanları teşkil etme gibi bir durum söz konusu değil. Ama işte bir de şunlardan... Oy mesela, yani buyur abi. Yani şimdi bir darlık İslam olan bir beldede yapılan bir hareket. Mesela biz şöyle ki yani doğru olduğuna inanmamış bir görüş. Darülistan'dayken aksini ısvat edene kadar herkes Müslüman. Aynen öyle. Darül küfürde de aksini beyan etmediği sürece herkes kafir. Herkes kafir. Evet. Yani, tabii. Bir Müslüman bir tavukun aksesini beyan etmesi ve beyanından sonra onun İslamlı, İslamlılığını düşünüyor. Yani Peki işte, buna farklı düşünen ne olur? Şimdi e Aynı konuda Almanya'da olsak. Yani Türkiye'de de değil de. O Biz zaten kimsenin Müslüman muamelesi yapıyor mu? Hayır. Yani? Ya, Buna şart. farklı yani. düşünen ne olur? Yani dese ki ben to toplum namaz kıldığından, ezanı olduğundan. Mesela Hanbeliyim ben. Selefi olanlar için söylüyor. Adam hambeli, Öyle mi? Hambeli mezebinden namaz İslam alametidir. İster darlı küfürde, ister darlı İslam'da. Anlatabiliyor muyum? İster cemaatle, ister ferdi. Namaz İslam alametidir. La ilahe illallah İslam alametidir. Bu konuda hadis de vardır. Kim bizim namazımızı kılar? Ben bundan dolayı namaz kılan bir topluma küfrünü görmedikçe kafir muamelesi yapmam derse yani hakim olur? Görmedikçe bak, görmedikçe diyor adam. Görmedikçe diyor. Yani yolda gidiyorum, bakın namaz kılıyor bir adam. Ben geçerim bundan kalsa namaz kılarım dedi mesela. Bunun konu, yani hocam, güzey veya tekemi olarak değil, bir ortamı, yani ortam olarak, davranıştan olmayan bir belli doğru Bak hambeliler de ister Darul İslam'da, ister Darul Küfür'de, ister cemaatler, ister ferdi, ister evde, ister dışarıda namaz İslam alametidir. Yani bir adamın namaz kıldığını gördün mü Müslüman muamelesi yapar? Hambelilerde az sadece. Hambeli yani bu konuda hmm. mı yani? Abi biz bakıyoruz ama herkes bakmak zorunda değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siz sanki ben kabul etmiyorum gibi. Ben ben Müslüman muamelesi yapmış? Bak şimdi Mustafa abi burada şunu anlamamız lazım. Bak şimdi biz ya diyeceğiz ki ben o günde söyledim. Burada benim açıklama yapmak gibi bir zorunluluğum da yok aslında. Senin açıklama getirmen lazım. Bu olaylarda son nokta konulmuş mu İslam tarihinde? Kur'an'da son noktası konmuş mu? Konmamış. Sünnette son noktası konmuş mu? Konmamış. İlim adamları son noktayı koymuş mu? E peki biz niye son noktayı koymaya çalışıyoruz? Netlik bakımdan mı? Yani. Kendimiz netleşelim işte. Şey, kendimizin netliğini karşıdaki insanlara da kapı açmamak için... Ama sen var. bu adamı teksir ediyorsun abi sen abi, bu adamı... Kapı açmamak için bu insanlar bugüne kadar hep İslam ümmetine zarar vermişler. Bu da doğru. Ben şimdi ilk başta ne dedim? Bu insanların bizim içimizde yeri yok dedim mi? Şey, Bak onu söyledim mi? Bizim işimize yeri yok. Niye? Dedim çünkü bunlar netleşememişler. Bu cümleyi kullandın mı? Evet. Netleşememişler dedim. Ama bak bu apayrı bir şey. Bir adamı tekfir etmek apayrı bir şey. Hocam illet yani biz şunu söylemek istiyoruz. Ben deliyle dedim ki dağrı küfürle yani bu şeydir. Dağrı küfürle bir insan aksinus vardı. İşte küfürdüler küfürdü. Ben bunu şey, e, hep araştırırken şu. İbrahim Aleyhisselam'ın kısa hep araştırırken İbrahim Aleyhisselam'ın Olay benim karşıma çıktı. Tamam. İkramcısının için bize bir örnek var. Tamam. O toplumlar işte Allah'a iman edip e, iman edilene kadar size uzak verilerek veriliğine ilan Tamam. Orada şu. bir Ortadaki bir insan kalsa. Peki bu adam iman etmemiş mi? Etmemiş hocam. Ortada bir insan kalsa. İkram Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ama bak buradan ya, sen yanlış şey... bakıyorsun olaya. Bak. Adam eğer dese ki ben askerliğim Okulun, oyun küfür olmadığını söylüyorum, senin dediğin doğru. İbrahim'in kıssası doğru. Biz de onlara aynısını yapıyoruz. Askeriye küfür demeyen, oya küfür demeyen insanlara Ebu Cehil muamelesi yapıyor muyuz? Evet. Adam bunların küfür olduğunu kabul ediyor. Kabul ettiği için kendi bunlardan kaçınıyor. Ben insanlara küfür hükmü uygularken tarihteki bulanıklıktan dolayı küfür hükmünü uygulayamam diyor adam. Şimdi bu ikisi aynı şey mi? E niye aynı kategoriye koyuyoruz? İslam tarihine dön. Bak bizden çok daha büyük kadılar bir adamın tekfirinde iktidaf etmişler. Birini kafir dediğini öbürü kafir dememiş mesela. E demek ki var böyle bir şey. Çünkü bu itikatla alakalı bir durum değil. Bu tamamen fıkıhla alakalı bir durum. Sana göre ikrah var, bana göre ikrah yok. Sen tekfir edersin, ben tekfir etmem. Zaten adam ikrah mevzusunu konuştuğu anda bu onun Müslüman olduğunu gösterir. Bak, asıl sen olaya gidiyorsunuz. Olaya gidiyorsunuz ama biz otomotiğe bağlamışız. Adam niye ikrağı konuşur? Demek ki ortada bir küfürün olduğuna inanıyor ki. Adam ikra mevzusunu konuşuyor. Öyle mi? Şimdi ortada bir küfür olduğuna inanmasa adam ikra mevzusunu gündeme getirir mi? Ortada bir küfür olduğuna inanmasa adam tevhül mevzusunu gündeme getirir mi? Ortada bir küfür olduğuna inanmasa adam cahilet mevzusunu gündeme getirir mi? Şimdi biz burada ise biz yanlış baştan yanlış düşünmüşüz olayı. Bu adam diyor iman etmemiş. Adam neye iman etmemiş? Daha iman etsin adam? Bunun küfür olduğuna inanıyor. Kendisi bu küfürden kaçınıyor. Anlatabiliyor muyum? Şahsın da küfür işlemediğini söylemiyor adam. Cehalet diyor. Cehaletten konuştuğu anda zaten adamın iman ettiği çıkar ortaya. Demek bu adam ortada bir küfrün olduğuna inanıyor ki cehaleti konuşuyor. Bir küfrün olduğuna inanıyor ki ikrağı konuşuyor. Yani küfrün engellerini konuşuyor bak. Öyle mi? Ama biz ne yapmışız? Biz sanki olay başından yanlış şey yapmışız. Başından yanlış düğümlemişiz. Yani bakış açımızda bana göre bir hata var. Mesela ben bir adam ikrağı konuşuyorsa... Bu adam kafirdir demem. Karşıma alırım. Derim ki bu adam ikrah diyorsa demek ki bu adam ortada bir küfür olduğuna inanmış. Birilerinin küfür işlediğini düşünüyor ki ikrah konusunu gündeme getiriyor. Öyle evet. mi? Ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen diyorsun, aa bak bu ikrah düşünüyorsa demek bu kafirden oraya da netleşmemiş. Hayır, hayır ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi bakın. Ben demek istedim şurada. Ben şimdi kitabımda bulundan Yüceci, Kitabı, Kitabı, Gece, ee, bir toplum önce de müslümansa He. tamam mı? Aminler. Ya yani tamam. bu toplum önce de müslüman olsaydı Aminler şu anda ben sizin dediğinizde diyecektim ki hocam doğrusunuz haklısınız. Bana bunu anlatma ben bu konuda bir sorunum yok bak. İşte yok. Şey yok. Kitapı evet. bir bütün olarak okuyacağız değil mi? Şey, şey yok. Zaman, kitap, ya, en son sayfasını da okuyacağız. Biz çok eleştirirler herhalde. Bezli eleştirme falan da söyleyelim. Anladım. Bezli veya e, böylesiniz bezli diye konuşmuyor mu? Heh. Mesela bunu kabul etmiyor. Adam diyor ki biz kafire bugün Yahudi ve Hristiyanlara bir Müslüman diyelim insan hükmü nedir hocam? Kafirdir. Yani bugün dine girmediğini iddia ettiğimiz bir topluluğa dini, dini olmadın kafir ve putperest dediğimiz bir topluluğa Müslüman diyelim hükmü nedir hocam? Niye Müslüman diyor? Bak o önemli diyoruz bizde. de. Hocam onlar da misalnya şu var bunu araştırırken baktığım zaman Allah Resulü zamanında hacı tavır edenlerin Bak bak. İşte mesele geliyor ama. Burada kıyas mı giriyor? Kıyas giriyor. Şimdi bak biz diyoruz ki bu toplum küfür toplumu. Öyle mi? Bunda bir sorunumuz var Yok, mı? Değil, Yok. Yani ben bir adam de dedi ki de bir de saat, de. ya dedi kardeşim ne küfür toplumu dedi baksana dedi adamlar dört dörtlük Müslüman. Bu celt kafir bunu söylüyor. Bu toplumun küfür eğer görünmüyorsa adam diyor demek ki daha dini alıyor ama adam diyor ki doğrudur. Bu toplumda küfür almış başını gidiyor ama ben serefiyim Namaz İslam alametidir. La ilahe illallah İslam alametidir. Ben la ilahe illallah'ını duyduğuma başlangıç olarak İslam muamelesi yaparım. Ne diyeceksin bu adama? Sen olayı farklı yerden otomotiğe bağlamışsın. Anlatalım. Adam bundan küfür işlemiyor demiyor. Adam diyor ki benim usulüme göre, benim kendi mezhebimin usulüne göre namaz İslam alametidir. Ezan İslam alametidir. La ilahe illallah İslam. Biz diyoruz ki kardeşim değil. Biz diyoruz değil. Tamam. Ama adam diyor ki kardeşim valla sen kim? Ben diyor bu tabisi bu usülüm bu benim diyor adam mesela. Anlatabiliyor muyum? Bitti bu adamı neye göre tekfir edeceğiz? Ha. Ama ne deriz ona bak, şunu deriz. Şunu deriz, sen yanlış yapıyorsun, açarız buradakileri okuruz, böyle bir şey yok. Sen bunun vebanını Allah katma karşılayacaksın. Bak böyle yaparak bu insanları sanki şey yapıyorsunuz falan. Bunu söyleriz bak, bu ayrı. Böyle düşünen bir insanın bizim işimizde yeri de olmaz. Aynen. Bu da ayrı. Ama tekfir apayrı Aynen. bir şey. Yani bir insana sen dinden çıktın, sen kafirsin veya sen dine girmedin demek yani ya biz diyorum hani bu tekfirler... Peki bu şey sözlerinde ne yapar? Mesela kitaplarda okuyorlar, bir insanda 99 tane küfür alameti. Evet, evet. Bir tane İslam alameti olsa biz Müslüman deriz. İşte, evet. Ya hocam sen de bir tane, yani bu İslam doğru doğrudur hocam. Nasıl? Yani, bu, düşün... bu adamda bir küfür alameti var mı? Bak bu ikinci şakıstan konuşuyorum. Bunda bana bir küfür şeyi söyle. İşte benim kafir dediğime Müslüman demek. Ama İslam tarihinde kafir denilen, Müslüman denilen o kadar çok ihtilaf var ki. Yani bu konu mesela son nokta olmuş olsaydı anlatabiliyor muyum? Tamam senin dediğin doğru olurdu. Adam yani ben o günde anlatayım niye kafir demiyor? O mesele bizim için. İslam'da ölçü olabilecek, delil olabilecek, şüphe olabilecek bir şeyden dolayıysa bir tekbir etme. Ama o gün ben dedim? Valla ben kimseye kafir demem. Kalbette bu adam çer'i e bir hükmü işaret etmiş olur. Evet. Bunu söyledik mi o gün? Biz gerekeniz bizim önemli. Niye kafir demiyorsun kardeşim? İşte ben inanıyorum ki bunun tevhülü var. Bak tevil İslam tarihinde bir yeri olan bir şey mi? Evet. Bak sınırı kormuş mu? Birinin tevil dediğini öbürü değil demiş. Birinin her dediğini öbürü yok demiş. Çoğu kendi koyduğu şartlara uymamış. Öyle değil mi? E ne yapacağız biz şimdi bu durumda? Ben de diyorum ki neden biz dilimizi selamete alıp birinci şahıs yani küfrü açık gördüğümüz insanlarla uğraşmıyoruz da neden zan, kıyat, meal olabilecek insanlarla uğraşıp kendimizi tehlikeye atıyoruz. Ama o insanlar bizim önümüzde engel olacak. Ya. Bu da doğru. Ben bu de <gülüyor> değil de demiyorum. Doğru. Engel olmasa işimizi alırdık. İşte diyorum ki engel. Yani. Sen şimdi git piyasada bir gez bu cemaatleri. De ki hocanın cemaatine katılmak isteyen kaç kişi var? Bak dünya kadar insan göreceksin. Bizim gibi tevhid söylemleri olan dünyaya ne kadar hatta cemaat varsa git sok denir gibi alır. biz zaten gittik konuştuk ha, burada olanları söylüyorum ha. yakın beni tanıdıklar mı mı bilmiyorum niye biz demişiz bu konuda probleminiz var bize göre tam müslüman olabilirsiniz ayrı ama bu bizi yan yana getirmez yani bu problem anlatabiliyor muyum ben bunu zaten söylüyorum bunların bizim önümüzde engel olduğunu bizim Adil İbrahim'in gibi aynı dini net bir şekilde ortaya koymamız gerektiğini insanlara kafir demek insanlara rahmettir Adam belki küsrünü alınarak tövbe der bilir, kesin anlatabilir ama bu ayrı bir şey. Burası apayrı bir durum. Ama illa herkes benim gibi söyleyecek hiçbir gerekçe gerekçe değildir. Herkesin söylediği yanlıştır bu konuda. Bu da belki bir yere kadar doğru. Bir de bunlar hepsi kafirdir. Ben bu dediğim Allah'tan korkuyorum. Hepsi kafirdirden kasut şudur hocam yani. Bugün biz ille, tabii ikinci şahıslar yani benim için çok o kadar bir memnun mevru değil. İkinci şahıstır, üçüncü şahıslar yok. Benim için önemli olan biz kendi saatimiz. Anladım. Yani kimin imanı mı ya Aynen de öyle. De yani ben bu tarz ikişer kişi, yani benim mevzum değil. Bak şey olur. Allah sana dek sen bu adama niye boz ettin? Niye bu adama soğuk durdun? Ya Rabi dersin, bu adam Kur'an ı Kerim'de bizim açık gördüğümüz bazı şeylere biraz gevşek davrandı. Bu doğru mu? Doğru. Peki ey Meme sen bu adamı niye tekbir ettin dedene diyeceksin? Beni diyorum ki ey Rabbim benim senin dinin olmayan bir kısmı Peki sana dese ki Peygamber demedim ya sizin yanınızda apaçık bir delil olur ve onun da apaçık ihtimalli olan bir küfrü olmazsa apaçık bir küfür olursa ancak öyle teşhir edebilirsiniz diye. Açık, açık bir, bir yanat değil midir hocam? Vallahi abi bak ben o kadar muvahhit adam gördüm. Yani ilim adamı olarak söylüyorum. Hani böyle şeyden de değil ya, böyle sözde ilim adamı değil yani. Ben daha hiç birinin bu konuya benim yanımda zaten açık değil yani ben kendi yan, içim söylüyorum benim yanımda açık değil senin bu söyledin e küfür niye sana açık geliyor ben onu da anlamadım ben ben şu noktada takıldım, şimdi bak, takıldığım nokta nedir bu toplumun aslında Müslüman olarak hiçbir şekilde kabul etmediğinden biz de etmiyoruz ki Ve aslında bu... bence bak bizim takıldığımız nokta şurası biz yıllarca Konya'da veyahut işte da Türkiye'de hep bir fikri öğrendik. Hep bir fikir öğrendik, yani bir fikir duyduk. Ve buna muhalif olan herkesin de kafir olduğunu otomatikman öğrenir Böyle muamele ettik. Ama bunun doğru olup olmadığı hiç sorgulamadık. Yani hep akli bir takım şeyler sunduk ortaya. Yani akılla bir, şey, bir sonuca ulaştık, akılla bir yerlere geldik, öyle bulduk bazı şeyleri, öyle mi? Bugün ben de diyorum ki bak bunlar delil değildir. Bu akılla bulduklarımız, söylem olarak ortaya koyduklarımız, bu böyleyse o zaman böyle olur diye adamın sözüne meal, yani sözünün sonucuyla ele aldığımız bunlar delil olmaz diyor. Bunlar tavır almak için geçerli olabilir. Ama tekbir için delil olmaz. İslam tarihinde de kimse bunu delil olarak kullanmamış. Delil. İplik Moğol Cengiz Han yasalarında e, yani ben bunu biz de tefsimden okumadım. E, nereden okuduğunu da hatırlamıyorum ama doğruluğunu tamam. da hatırlamıyorum. Doğruluğun Mahide suresi 50. ayet yani, tefsiminde söylüyorum. Tefsimde bu Cengiz Cengizhan'ın yasalarına uyan. Ve o uyanlardan beri olmayan. Beri olmayan diye bir şey yok. Onu söyleyen eklemiş. Hemen o gün öyle ne yoksa? Söyleyen eklemişler. Ben bizim Türkiye'de bir şey. Millet ekleme konusunda maşallah var. Bizim manzarşı bir şey yok. Bir de tabii orada bambaşka bir şey de geleceğim de. Maide suresinin... Bak. كما من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكي جينكس خان الذي وضع له مرياسا وهو عبارة عن كتاب مجموعة من أحكام قد اختبثها من شرائع شتى من اليهودية والنصانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهو فصارت في بنيه شرعا مستبعا Tukaddimunaha al hukmu bi kitabı illahi ve sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Femen minum fe kafir. Yecibu kitâluhu hattâ yerci'a ila hukmü illahi ve Resulihi. Kesinlikle ondan beri olmayan diye bir şey Kesinlikle Kim diyor? Anlatıyor sonra diyor kim bunu yaparsa o kafirdir. Onunla savaşmak ee, farzdır. Eee Hatta ki Allah'ın hükmüne ve Rasulünün hükmüne dönünceye kadar. Ama ondan beri olan olmayan şu bu hiç böyle bir şey geçmiyor. Yani şu cumartesi yasalının ıı, nasıl dinirdiğini yazılacak şey, şu an cumartesi. Hani bir ıı, bakara süresinde mi geçiyorlar? Yahudilerde cumartesi Cuma cümartesi ilan eden noktası onları uyaranlar ve bir de onları uyarmayanlar. Yok Biz bunları uyarmayacağız demiyor mu? Yok, yok hayır. Mesela uyarmayacağız değil. Yani bu toplumda mesela ya ben işte bunların yaptıkları küfür amelleri var ama, ama ben bunları anlatmadıktan sonra ben bunu sunarak tepküt edemem diyelim. Diye. Tamam. Sen bunu bahane olarak kullanıyor diyorsun ama. Ha, yani bunu bahane olarak kullanıyor. Ve şimdi işte ben de onu soruyorum. Bak diyorum ki burada bu otomatikten kurtulmak lazım. Adam bunu gerçekten bahane olarak mı sunuyor yoksa gerçekten bunun böyle olduğuna inanmış. Yani bu görüşü tercih etmiş de ondan dolayı mı söylüyor? Yani işte şimdi onun bahane olarak söylediği senin iddia. Yine bir delile dayanarak yaptığı. Anlatabiliyor muyum? O adam da diyor ki benim bu konuda delilim var. Yani kim bizim kıldığımız namazı kılar, şey yapar, ee, ne bileyim, çestiğimizi yapar, yönelirse. Şimdi bak, bahane olup olmadığını biz kıyamet günü de öğreneceğiz. Anlatabiliyor muyum? Biz bahane olup olmadığını nerede öğrenebiliriz? Kıyamet günü de ortaya zaten. O bir bir toplumla Yani için. Mesela bu insan diyor mesela ben bu insanlara bir uyarmak, bu insanlara bir Kullandığı olabilir. delil yanlıştır evet. ama onu küfre girmesine engel olur. Yani o delilin konuyla alakası var. Anlatabiliyor musunuz? Delilin konuyla ala. Bak örnek verdiğim konularda delilin konuyla alakası olmamasına rağmen tevhid kabul etmişler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mevzu bu. Yani ben burada şunu söylüyorum özet olarak da ben diyorum ki bu konuda delil, delil. Yani delil. Bize delil lazım. İnşallah hocam yani elinden gelir kadar araştırıyorum. İnşallah. <gülüyor> Peşini bırakmayacağız senin diyorsun he. Yok hocam biz peşinizi bıra bırakmama noktası değil. Tabii ki bırakmayacaksın. Allah'ın izniyle doğru olduğunuzu inandığımız bir noktada. Evet. Ee... Ama bak delil getirmediğin müddetçe doğru olduğuna da inanamazsın. İşte. Bir de <gülüyor> öyle bir sıkıntı şey var. Işte. Ben o şeyde hocam kardeş hakkına bir de biz bir, bir cemaatiz. Evet. Yanlışımız işte, varsa beraber düzelteceğiz. Işte, işte, işte, işte, i̇ster yok bu yok. üst olsun ister alt olsun. Yok, Fark yok. etmez. Yani şu anda aslında ben buraya erken geldim. Söyledim yani. Kardeşlere de ben şu anda buraya gelip şimdi ben erken geldim. Yani ben bu konuşmaları aslında daha dökümanlı bir şekilde, hmm. deliller bir şekilde oturup konuşmak. Daha bu konuda çift tarafın akılları görmek istiyorsan 30. saleye var mı orada 30. saleye? Var. Var. 30. saleye al 30. saleye de oku. Anlatabiliyor muyum? Yani maktesini bir de 30. saleye de oku. Benim söylediğim tarafın delillerini de göresin diye söylüyorum. Hocam Allah'ın izniyle bir, bir şey sormak istiyorum. He yani şimdi. Sorabilir. Neden her şeyde Yani bizim kendi hayatımız sizde Kur'an'la baktığınız zaman bu bu noktasında olsun veyahut parlamento olsun. 30. Tamam. olsun. Tamam. Eee her dediğim bir tevhide çıkıyor. Mesela bugün e, Saadet Partisi'nden çıkan bir insan, Yusuf, Yusuf 40. ayeti alarak, Yusuf suresini alarak ve Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını tevhide ederek diyor ki işte diyor biz onun yaptığını yapacağız. Tamam. Şimdi biz tevhide durmak gerek çıkıyorsa ne de duracağız? Nasıl? Bunun başı belli mi yani? Mesela adam tabi evet. tevhide yapıyor. Anlamadım abi. Hocam bu direkt bir tavukta i̇şte, bahsede. Yani, o gün ona örnek verdim ya bak şöyle dedim. Dedim ki burada Genelde herkes bunu söylüyor. O zaman diyor Tayibin de tevili var. Tağutluk ayrı bir kurum. Bak, şimdi biz o gün onu da söyledik. Burada, bu dinin aslı, tağutluk mevzusu var burada. Anlatabiliyor muyum? Tağutluk mevzusu var. Yani bu, Allah Azze ve Celle aynı Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunu söylediği gibi, bunlara kafir olduğunu söylemiş. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir demiş. Bu e, tevil olmaz diyor. Geleceğim. Bak. Işit, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Aynı. O da bir dönem aynısını yaptı. Veya... Gelmek istediği yer orası adamın. Yani diyor ki ben işin başına geçeceğim. Kanun yapılan koruma geçeceğim. Allah'ta da diyor ki onlara kanun yapan ortaklar mı vardır? Bak. Yani daha bir açık ibare olabilir mi? Onu. Olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada onun için diyoruz tevhid yok. Aynı bu mesela bir adam ben Yahudi ve Hristiyan'a kafir demem. Niye? Çünkü onlara cehalet mazerettir dedi mesela. Bilmiyorlar. Geçerli olur mu bu? İnşallah. Ama biz demek ki cehalet şeydir değil mi? Cehalet konusunda niye? Çünkü Allah Kur'an'da apaçık bunların taifi olarak hükmünü söylemiş. Anlatabiliyor musun? Bunların da taifi olarak hükmünü söylemiş ve bunu inkarı dinin şartı saymış. Yani bir adam zaten bunu inkar etmiyorsa dinin ilk şartını yerine getirmemiş demektir. İşte yani bakın ilk şartını yerine getirmemiş dediğimiz yani beni bakın yanlış gene beni yanlış anlayacak. Yok ee, yok inşallah anlamam. İlk şartını yerine getirmemiş olarak beyan ettiğimiz bir insanı tutuyoruz ki birisi dedi ki yok ya arkadaşım o ilk şartı yerinde beyan atı icat dolayı yapmaz. Yok. Yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bugün mesela Ubey dediğimiz. Yani ben isim vermek istemiyordum. Yani isim olarak kullanmak istemiyordum. Mesela bize onun çok değişik rivayetleri geldi. Çok değişik rivayetler mi geldi? Evet. Ben olsam ne yapardım? Dedim beni yüklendirmiyor susardım. Hayır sustuk zaten. Bir şey var mı? Tekfir ettim dedin ya. Bakın. Tekfir meselesi sadece rivayetlerden gelen mevzulardan dolayı tekfir ettim. Çünkü bizim bize, bize e, şu 16 yıldır veya 15 yıldır biz bu davada şunu gördük ki ne kadar net olursanız Rabbim ayağına o kadar da sağlam bastırıyor. Tamam doğru. Yani netlik her yerde yer şey yani Rabbim'in izniyle sağlamlığını kuruyor. Yani biz aşırıya gitmedik. Hemen insanlar kaş gözü üzerine tekfir ettik. Tamam doğru doğru. De ya yani biz dedik ki net olalım net insanlarla beraber oturalım. Tamam. Yani bizim en büyük temelimiz bu. Ne esna güzel. Ubey'i bir sekür etmemiz ne de olmadığı için? Da, bakın o esnada benim için gerekli olan bir şeydi. Çünkü neden? Eğer ben Ubey'i bir kenara ayırmış olsaydım, Ubey'den daha yani o çevrede Ubey'le beraber oturan insanlar vardı ki onlar da, ha bak Mehmet bunu ayırdı veya bu insanlar Ubey'den bakın şey yaptı diyerek tavrı buradan bize net de şey yaparlardı. Düşman dışarıda. Yani. Bu mesela bir insan bu satese ki ee, ya bugün bu bitiyor de... abi biz olsun son iki dakikası var bunun. Yeter bizim konumuz bitti mi bundan? Bunlar şimdi? Bitti. O okul mevzusunu da anlarız okul mevzu mevzusunda...